Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbül EŞREF Eşrefolu Rumi Hazretleri, veliliğin kısımları, veliliğin kısımları vardır. Bir kısmı umumiidir. Velayetin bu kısmına sahip olanların yerden göğe kadar seyir ve bilgisi olur. İkinci kısmı özel velayettir. Aştan ferşe yaratılmış ne varsa hepsi seyir ve tasarruf altında tutulur. Velayetin üçüncü kısmı ise has velayettir. Bu velayetin sahiplerinin öyle bir bilgi ve kudretleri vardır ki haddü hesabını sadece kendileri bilir. Özetle batın olanı açıkta yaşayanlara veli denir. Sözü yine uzattık, maksada dönelim. Evet, az yiyenin nefsi zayıflar. Nefs zayıflayınca bedendeki tasarrufu da kesilir. Nefsin tasarrufundan kurtulan aklın tasarrufuna girer. Aklın nuru, göz nuru gibi değildir ki duvarın öte tarafını görmesin. Ama fazla yiyenin akıl nuru zayıflar. Nefsin galibiyetiyle bedendeki tasarrufu kalkar. Nefsi emmarenin tasarrufunda gerçekleşen her şey yanlıştır. Çoğu şeriata aykırıdır. Aşırı yemek, gönlü karartır, basireti kapatır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aşırı yemek kalpleri öldürür buyurur. İlginçtir. Aşırı yemek sevki okumuş âlim kişi ve şehirlerde de olan bir şeydir. Halk bunların ziyafetten ziyafete koştuğunu, pilav, helva ve nefis yemeklerin yenildiği soğuk pınar başlarına gittiklerini, kuşların cıvıldaştığı gezinti yerlerinde kuzu çevirip kebap yaptıklarını, hoşaf ve soğuk sularla Nefslerini doyurup bedenlerini semirttiklerini görür. Avam insanlar, aşırı yemek, nefsi ve bedeni böyle eğlendirmek kötü olsaydı, bu muhterem zevat yapmazdı deyip bunu taklit ederler. Böylelikle gönüllerinde kasvet galip gelir. Amel-i salihi terk ederler. Yüzlerini nefsi emmareye çevirip haktan uzaklaşırlar. Hak Teâlâ, Tevrat'ta Musa Peygamber Aleyhisselam'a, Ya Musa, semiz zalimleri düşman kabul ederim buyurur. Lokman Hekim Aleyhisselam da oğluna, Ey oğul, sakın mideni yemekle doldurma. Bunu yaparsan aklın eksik, anlayışın kıt olur diye nasihat eder. Midesini tıka basa dolduranlar, Aktea tarafından Hicr suresi 3. ayeti kerimede şöyle görülürler. Bırak onları yesinler, eğlensinler ve arzuları onları oyalaya dursun. İleride gerçeği bilecekler. Doyuncaya kadar yemek, bağırsakların tümünü doldurmak kafir ve münafıkların sıfatıdır. Hem aşırı yemek Gönüldeki hikmeti kovar. Allah ondan razı olsun. Ebu Talib el-Mekki, mide denen şey bir kamışa benzer. İçi boş olunca güzel ses verir. Dolunca da kendisinden bir ses çıkmaz der. İnsanın karnı da konuşur. Açken söylediği ilim ve hikmet olur. Ne söylerse hoştur, hoş söyler. Tam doymamış insan fazla uyumaz. Seher vaktinde dinç kalkar. Aşırı yiyenlerse çok uyur, kuşluk vaktinden önce uyanmazlar. Midelerinde yediklerinin buharı varken nasıl uyansınlar? Midedeki bu buhar dimağı vurunca insan sarhoş gibi olur. Zihni ve fikri dağılır. Nefse uyularak yemenin sonucu olan Zihin ve fikir dağınıklığı sayesinde Nefs akla galip gelir Nefsi emmare kuvvetlenir Ve buna bağlı olarak Kötü sıfatlar çoğalır Yahya peygamber aleyhisselam Bir gün şeytana Ya melun İnsanı en çok hangi zamanlarda Ayartmaya hazır bulursun der Şeytan şöyle cevap verir Ey Yahya peygamber karınları tok ve suya kanmış olduğunda. Bunun üzerine Yahya Peygamber aleyhisselam, Allah şahidim olsun, senin gibi düşmana fırsat vermemek için, ömrümün sonuna kadar karnımı doyurmayacağım der. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Zünnûn-u Mısri, talip olduğum günden bu yana, Hiçbir zaman doyunca ve kanıncaye kadar yiyip içmedim der. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe validemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmet içinde ortaya çıkan ilk bidat yemek düşkünlüğü olmuştur. Diğer bidatler onu takip etmiştir. Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ümmet aşırı yemekten korkardı. Çok yersek imanın tadını, İslam'ın lezzetini bulamayız derlerdi. Aşırı yemek beden sağlığı açısından da zararlıdır. Zira çok yiyince çok da su içilir. Mide yemek ve suyla dolunca bedende çeşitli sıkıntılar baş gösterir. Mesela, bunlardan biri kusmadır. Aşırı yemeye bağlı olarak, buna benzer çok rahatsızlık olur. Bu böyle devam ederse, kişi sonunda, doktorların eline düşer. Erken yaşlarda sefası gider. Hastalıklara müptela olup usanır. Öyle bir hale gelir ki, ölümü ister. Böylelikle, çok sevdiği dünyadan ayrılır. Hasretle, ve nasipsiz olarak ahirete gider. Nasıl nasipsiz gitmesin? Her gün ve her gece, tokluk sarhoşluğu sebebiyle, ibadet etmemiş, Allah'ın zikrinden yüz çevirmiştir. Karnına kul olduğundan, her sabah nefsi gelir, boğazına yapışır. Çabuk yemeğimi ver, açlıktan ölüyorum, diye tutturur. Kişi can kaygısıyla, Midesine gideni temin etmek adına Doğru yanlış demeden Ağzına geleni söylemekten çekinmez İnsanları aldatır Kendisini cehenneme atacak sıkıntılara sokar Velhasıl bir şekilde çalışıp didinir Nefsine uyup onun istediklerini temin eder Yemeye düşkün şahıs ilim ise Çok geçmeden Allah'ın kapısını bırakıp Allah'ın düşmanı zalimlerin kapısına düşer. Oralarda ilim ehliyim, derviş bir fakirim, hiçbir şeyim yok diye dilenir. Devletin malını yemek için kadı olur. Halkın yardımıyla zulmedip rüşvet yer. İnsanları birbirine düşürür. Batıl sözlerle veya yalancı şahitlerle hüküm verir. Allah korusun. Bütün bunları bir öğün yemek için yaparak kâfir olur. Medreselerde hocalığı kapmak için, birçok kapıda horlanıp, aşağılanmayı göze alır. Allah Celle Celaluhu'yu ve Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemi unutur. Kâfir mi, Müslüman mı demeden, kötülerin kapısına gider. Burada, tevazu içinde görünür. İlmin ve alimliğin İzzet ve hürmetini gözetmez. Bunu da, Nefsleri hoş bir yemek daha yesin diye yaparlar. Mescitlere gider, Orada, ahva ederek nasihat ederler. Hissetmediğini, Hissediyormuş gibi anlatır, Halkı şevke getirirler. Kendilerine olan rağbeti arttırıp, Halkı başlarına toplarlar. Bir ücret ödemeden, Ve emek sarf etmeden, ...karınlarını doyurmak beklentisiyle bunu yaparlar. Evet, bu tarz ehli ilmin zikri ve fikri, mideleridir. Dillerinde, gönüllerinde ve nefslerinde, gün geçtikçe, dünyaya olan meylleri artar. Bir anda Allah'ı terk edip, yüzlerini tamamıyla dünyaya, dünya beylerine çevirirler. Dünyanın izzet ve ehliyle meşgul olur... Bu halde ölüp giderler. Böylelikle, elleri boş ve yüzleri kara bir şekilde Allah'ın huzuruna varırlar. Ey aziz! Lokma perest ve şehvet perest olmak kötü bir haldir. İmansız gitmeye sebeptir. Allah ondan razı olsun. Veysel Karani, karnı ne zaman acıksa, ilahi midemden sana sığınırım der arkasından abdest alıp namaza dururdu. Allah Celle Celaluhu, hiç ummadığı yerden rızkını verirdi. Acaba insan, rızkı veren Allah'tır, diye düşünmez mi? Aç olan birine, bir lokma, bir hırka yeter. Daha fazlası dünyalıktır. İnsanlar, kanaatin daha hayırlı ve iki cihan içinde yettiğinden haberdar değiller. Kanaat eden aziz, tamah eden zelil olur. İnsanın tamah edip, önüne geleni alması ne kadar yanlıştır. Ey aziz! Böyle aşırı ve çeşitli yemenin, karın tokluğunun zararları bu kadarla sınırlı değildir. Aklı olan için bu kadarı dahi yeterlidir. Fitnenin ve daha birçok kötülüğün kaynağının mide olduğunu öğrendik. Kitabın önceki bölümlerinde anlatılan sağlık hastalık, şahlık beylik, senlik benlik, kavga dövüş, her şey karnın doyması içindir. Mide açken diğer azalar tok ve sessiz durur. Ne zaman mide doyar cümle azalar acıkır.